Kureyza oğulları gazvesi. İbn İshak diyor ki: Öyle vakti olduğunda, Zühri'nin bana anlattığına göre, Cebrail Aleyhisselam başında seferden ter içinde kalmış atlastan bir sarık ve üzerinde halis ipekten bir elbise olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi ve "Silahını çıkardın, bıraktın mı ey Allah'ın elçisi?" diye sordu. Resulullah aleyhisselam evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam, ''Melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Şu ana kadar düşmanlarının üzerine seferden geri kalmamışlardır. Ey Muhammed! Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu, Kureyza oğullarının üzerine yürümeni emretmektedir. Ben de onların üzerine yürüyüp onları şiddetli bir sarsıntıyla sarsacağım.'' dedi. Peygamber Efendimiz Cibril'in bu ilhamı üzerine bir tellal çağırtarak Ashab'a, Kureyza oğulları üzerine sefer etmelerini ilan etti. Ve hemen harekete geçmelerini sağlamak için Tellale şöyle seslenmesini emretti. İçinizden kim dinleyip itaat ediyorsa, ikindi namazını Kureyza oğullarının yurdundan başka bir yerde kılmasın. Sonra Resulullah Aleyhisselam, Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'e sancağı vererek, kendisini ordudan önce Kureyza oğullarının üzerine yolladı. Hz. Ali radıyallahu anh, ordudan önce Kureyza oğulları hisarına varınca, Yahudiler toplanarak, Resulullah aleyhisselama sövmeye ve kötü sözler söylemeye başladılar. Hz. Ali radıyallahu anh, geriye dönerek Resulullah'ı yolda karşıladı ve kendisine, ''Ey Allah'ın elçisi, bu habislerin yanına yaklaşman gerekmez.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Niçin, bana kötü sözler söylediklerini mi duydun?'' diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, ''Evet, ey Allah'ın elçisi.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Beni gördüklerinde böyle sözler sarf edemezler.'' diyerek yoluna devam etti. Yahudilerin kalelerine yaklaşınca onlara yönelerek, ''Ey maymunların kardeşleri! Allah sizi rezil, rüsvay edip, ''Üzerinize cezasını indirdi mi?'' diye seslendi. Yahudiler de ''Ey Ebal Kasım, sen cahil bir insan değilsin'' diye cevap verdiler. Ve Müslüman okçular ilerlemeye başladılar. Resulullah Aleyhisselam Sa'd İbni Ebi Vakkas'a ''Ey Sa'd, ilerle ve onları ok atışına tut'' dedi. Sa'd ile birlikte Müslüman okçular Yahudileri tam bir saat ok yağmuruna tuttular. Yahudiler de ok atışıyla karşılık veriyorlardı. Resulullah Aleyhisselam yanında bulunan ashabıyla birlikte at üzerinde bu çarpışmayı seyrediyordu. Sonra gecelemek üzere evlerine dağıldılar. Sa'd İbni Ubade askerlerin yemesi için birkaç yük hurma göndermişti. Müslümanlar bu hurmaları yiyerek karınlarını doyurdular. Resulullah Aleyhisselam, Hurma yiyeceklerin en iyilerindendir diyerek iltifatta bulundu. Yatsıya kadar Müslüman askerlerin Kureyza oğulları yurdunda toplanması devam etmişti. Ashabtan bazıları yolda ikindi vaktine girmişlerdi. Bunlardan bir kısmı peygamberin emrinin zahirine uyarak Beni Kureyza'ya varmadıkça ikindi namazını kılmayız dediler. Bir kısmı da bu emrin zahiri değil, lazımı olan seferde hemen namaz kılmak gereklidir. Biz yolda kılacağız dediler ve kıldılar. Sonra bu iki zümrenin muhtelif hareketleri Resulullah'a arz olundu da Peygamber Efendimiz bunlardan hiçbir zümreyi kınamadı. Müslümanlar seher vaktinde tekrar harekete geçip karşılıklı ok ve mancınık atışlarına başladılar. Bu çarpışma akşama dek sürdü. İslam ordusu Kalenin etrafında geceledi. Yahudilerden Nebbaş i̇bn Kaiz, Kays, Resulullah Aleyhisselam'la görüşmek üzere kaleden çıktı. Nadir oğullarının çıkış şartlarıyla kendilerinin de teslim olacaklarını söyledi. Müslümanlar silah ve mallarını alacaklar. Bunun mukabilinde Yahudilerin kanlarına halel gelmeyecek, kadınlarını ve çocuklarını alarak Medine'den çıkacaklardı. Sadece develerinin taşıyabilecekleri kadar eşya alacaklardı. Resulullah Aleyhisselam bunu kabul etmedi ve kayıtsız şartsız teslim olmalarını istedi. Nebbaş bu haberi iletmek üzere kaleye geri döndü. Savaşın ilk turu bu şekilde tamamlanmıştı. Cibril Aleyhisselam savaşı yönetip kaleleri sarsıyor. Resulullah Aleyhisselam, ''İçinizden kim dinleyip itaat ediyorsa ikindi namazını Kureyza oğullarının yurdundan başka bir yerde kılmasın diye savaşı ilan ediyor, Ali İbni Ebi Talip sancağı Yahudi kalelerinin önüne dikiyor, kalelerin yanında İslam ordusunun toplanması devam ediyor ve şiddetli atışlar başlıyordu. Yahudilerin her seferinde tam olarak savaşmadan korkuyla yenik düştüklerini görüyoruz. Kaynuka oğulları da Nadir oğulları da hemen sonra çökmüştü. Şimdi de Kureyza oğullarında kuşatmadan hemen sonra çöküş başlamıştı. Yahudiler bu kuşatmanın da diğerleri gibi olacağını ve canlarını kurtaracaklarını sanıyorlardı. Fakat bu sefer kurtuluş yoktu. Resulullah Aleyhisselam anlaşmayı reddediyor ve kayıtsız şartsız kendisine teslim olmalarını istiyordu. Çünkü Kureyza oğulları anlaşmayı çok kötü bir biçimde bozmuşlardı. Müslümanları vurmak için Müslümanların içinde bulundukları en kötü şartları fırsat olarak değerlendirmeye çalışmışlardı. Eğer kendileri galip gelmiş olsalardı Müslümanların tümünü yok edeceklerdi. Alçaklıkları Müslüman kuvvetleri karşılarında görünce Resulullah'a sövecek dereceye kadar ulaşmıştı. Şimdi ise boyun eğip miskinleşiyor canlarını, mallarını ve kadınlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Her seferinde olduğu gibi silahlarından vazgeçiyorlardı. Fakat mümin bir delikten iki kere ısırılmazdı. Hendek savaşı da bu acı tecrübelerden biriydi. Bu olaya sebep olan, önce canlarını kurtarıp sonra da Müslümanları yok etmek için planlar yapan Yahudiler değil midir? Bu kadar entrika ve kalleşlikten sonra nasıl kurtuluşu umarlar? Şimdi kerpetenin iki ucu arasında sıkışmışlardı ya kayıtsız şartsız teslim olacaklar ya da açlık ve susuzluktan öleceklerdi. Eski müttefikleri Usaid İbni Hudayr'ın kendilerine dediği gibi Ey Allah'ın düşmanları! Siz açlıktan ölene kadar kalenizi bırakmayacağız. Şu anda siz deliye sıkışmış bir tilki mahiyetindesiniz. Ona aralarındaki ittifakı hatırlatarak Ey İbni Hudayr! Biz, Hazrece karşı sizinle dost idik deyip bağırıştılar. O da, sizinle aramda ne bir antlaşma ne de yakınlık vardır diye cevap verdi. Sonra Nebbaş İbni Kays'ı görevlendirdiler. Nadir oğullarının çıkış şartlarıyla kendileri de çıkmak istiyordu. Silah ve malları kendilerine bırakıp bunun mukabilinde canlarını kurtarıp kadın ve çocuklarıyla Medine'den çıkmak istiyorlardı baş sadece develerinin taşıyabileceği kadar eşya alacaklarını söyleyecekti. Belki de bu nadir Nadiroğullarının lideri Huyey İbni Ahtab'ın fikriydi. Aynı oyunu bir kez daha oynayacağını sanmıştı. Resulullah'ın cevabı ise kesindi. Tekliflerini reddederek kayıtsız şartsız kendi hükmü altına girmelerini emretti. Yahudiler durumu aralarında görüşmeye başladılar. Kureyza oğullarının lideri Kab İbni Esed, Muhammed Aleyhisselam'a karşı Huyey İbni Ahtab'tan daha az kin besliyordu. Onun için bazı zamanlarda kinini yenerek menfaatini düşünebiliyordu. Huyeye, ''Sen uğursuz bir adamsın. Bana zamanın zilletini getirdin. Parlayan, gürleyen ama yağmayan susuz bulutları getirdin.'' dediği zaman meseleyi çok iyi görüyordu. Şimdi ise pişman olma vakti gelmişti. Fakat pişmanlık fayda vermezdi. Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'ye gelişinden önce ve sonraki hayatını değerlendirmeye başladı. Yahudilerin liderlerini ve içlerinden söz sahibi olanları toplayarak, teslim ol çağrısına karşılık olarak üç hal çaresi teklif etti. Gördüğünüz gibi başımıza böyle bir durum gelmiştir. Ben sizlere üç hal çaresi teklif ediyorum. ''Hangisini uygun görürseniz onu yapalım.'' dedi. ''Bu çareler nedir?'' diye sordular. O da, ''Kitaplarımızda bildirilen ahir zaman peygamberinin bu olduğu anlaşıldı. Bu adamı tasdik edip kendisine ittiba edelim. Böylece kanlarımız, mallarımız, çocuklarımız ve kadınlarımız da kurtulmuş olur.'' dedi. ''Biz Tevrat'tan başka bir kitap kabul etmeyiz ve kesinlikle Tevrat'ın hükmünü terk etmeyiz.'' dediler. Eğer bu teklifi reddediyorsanız öyleyse gelin kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürelim. Sonra kılıçlarımızı çekip hisardan çıkarak Muhammed ve ashabıyla çarpışalım. Böylece arkamızda bir yük bırakmamış oluruz. Allah Muhammedle aramızda hükmünü verene kadar çarpışırız. Eğer yenilecek olursak arkamızda korkularını çekeceğimiz bir nesil bırakmamış oluruz. Eğer galip gelirsek kendimize yeni kadınlar buluruz. ''Ve çocuklarımız da olur.'' dedi. ''Bu miskinleri öldürdükten sonra yaşamanın ne kıymeti olur?'' dediler. ''Eğer bu teklifi de reddettiyseniz o zaman şunu yapalım. Bu gece cumartesi gecesidir. Muhammed ashabı bugün bizim hücum edeceğimizi tahmin etmezler. Çıkıp hücum edelim. Belki de bu ani baskınla Muhammed ashabını yenilgiye uğratırız.'' dedi. ''Biz bizden öncekilerin yapmadıklarını yapıp da cumartesi gününün hürmetini bozmayız. Senin de bildiğin gibi bunu yapanlar mesh olunmuşlardı. Yani maymun ve domuzlara dönüştürülmüşlerdi.'' dediler. Bunun üzerine Kâb, ''İçinizde hiç kimse anasından doğduğu andan bugüne kadar kesin bir şeye karar vererek gecelememiştir.'' dedi. Kab ı İbni Esed'in savaşın neticelerini idrak ettiğini, durumlarının iyi olmadığını bildiğini, Muhammed Aleyhisselam'ın hükmü altına girmek suretiyle teslim olmalarının tümünün yok edilmesi anlamına geldiğini, mukavemet etmenin de faydasız olduğunu anladığını görüyoruz. Onun için kurtuluş çareleri arıyor ve kurtuluşlarının sadece İslam'da olduğunu görüyor. Evet, Kureyza oğullarının kanlarını koruyacak olan tek şey, İslam'dı. Resulullah Aleyhisselam Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir diyene kadar insanlarla savaşmakla emredildim. Bu kelimeyi söyledikleri takdirde benden kanlarını ve mallarını muhafaza etmiş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı hariç gizli küfür ve masiyetlerinin hesapları da Allah'a aittir buyurmaktadır. Menfaat yönünden olsa dahi Kâb'ın İslam'a girmeyi düşünmesi huye İbn İbni Ahtap'tan daha az kindar olduğunu göstermektedir. Huye'ye gelince kin gözlerini bürümüş, kini ve küfrüyle Ebu Cehil'e benzetilmiştir. Kâb'ı ise Umeyye oğullarının liderlerinden Utbe İbni Rabia ile Şeybe İbni Rabia'ya benzetebiliriz. Bu iki lider de menfaatlerinin neyi gerektirdiğini idrak ediyorlar fakat milletlerine aldanarak uygulamadan aciz kalıyorlardı. Eskiden Yahudilerin din adamlarından olan Abdullah İbni Selam radıyallahu an Rabb'inin emrine icabet ederek kendi asabiyetini aşmıştı. Kâbısa bundan aciz kalmıştı. Çünkü liderlik kendisi için vazgeçilmez bir hedefti. Muhammed Aleyhisselam'ın haklı olduğunu ve kendisinin Yahudilikteki ısrarının kin ve inattan ibaret olduğunu biliyordu. Fakat liderlikten vazgeçemediği için tek başına İslam'a girmekten aciz kalıyordu. Onun için içinde bulundukları durumu, kanlarını, mallarını, kadın ve çocuklarını koruma maksadıyla da olsa milletini İslam'a yöneltmek için uygun bir fırsat olarak gördü. Fakat çoğu zaman tabi olanlar yöneticilerden daha bağnaz olmaktadırlar. Özellikle de Yer ve göklerin Rabbinin inkarları yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi. Bakara 93 diye vasıflandırdığı Yahudiler. Buzaya tapınmak kanlarına ve karınlarına yerleşti, içlerine sindirildi ve bütün damarlarına karıştı. Yahudilerin cevabı kesindi. Biz Tevrat'tan başka bir kitap kabul etmeyiz ve kesinlikle Tevratın hükmünü terk etmeyiz dediler. Kab İçlerinde Yahudiliğin inançtan çok bir bağnazlık haline geldiğini biliyordu. Onun için kendilerine İslam'a girmeyi teklif ettiğinde reddettiler. O da kendi inançlarının gerektirdiği uygulamaları önlerine koymak suretiyle tam bir fedakarlık yapmalarını önerdi. Daha iyi savaşabilmeleri için kadınlarını ve çocuklarını öldürmelerini teklif etti. Böylece mallarını, Kadınlarını ve çocuklarını dert edinmeyecekler ve bu suretle ölüm kendilerini korkutmayacak, Müslümanların eline esir olarak düşmeyeceklerdi. ırzlarına halel gelmeyecekti. Fakat onların hayatları ırzlarından ve evlatlarından daha değerliydi. Onlar öldükten sonra hayatın ne anlamı vardı? İşte bu düşüncelerle Kureyza oğulları dinlerini terk etmediler ve bu din için kadınlarını Çocuklarını ve kendilerini de feda etmediler. Önlerinde üçüncü hal çaresinden başka bir yol kalmadı. Cumartesi gecesi Müslümanları ani bir baskına uğratacaklardı. Fakat cumartesinin hürmetini bozmayız diyerek itiraz ettiler. Böylece Yahudiler, liderlerinin bütün tekliflerini reddettiler. Kab milletinden ümidini kesti. Önlerinde açlık ve susuzluktan ölmek veya Muhammed'in hükmü altına girerek teslim olmaktan başka çareleri kalmamıştı. Şeref ve kahramanlıkla savaşmaya veya kahramanca savunma yapmaya gelince böyle bir şey Yahudi mantığına uymazdı. Yahudilerin bu özelliklerini iyi anlamalıyız. Yahudilerle aramızdaki savaş devam etmektedir. Düşmanımızın psikolojik yönlerini öğrenmek, savaşın durumu hakkında bize birçok açılımlar getirecektir. İşin garip tarafı da bugün karşımıza daha değişik örneklerin çıkmış olmasıdır. Şimdi Araplar Yahudilerden korkar olmuşlardır. Sayıları 150 milyonu aşan Araplar Yahudilerin karşısına dikilip savaşmaktan aciz kalmışlardır. Girmiş oldukları iki savaştan yenik olarak çıktıktan sonra psikolojik manda yenilgiye uğramışlar ve hep barıştan söz eder olmuştur. Arap yöneticileri barışçı çözüm yollarına, Allah'a olan imanlarından daha fazla inanmaya başlamışlardır. Yahudilere karşı yapılan 73 Harbi'nden sonra Arapların savaş düşünceleri ortadan kalkmış ve kaybettikleri toprakları barış yoluyla elde etme çabalarına girmişlerdir. 73 Harbi, 1973 yılında yapılan İsrail-Arap Savaşı'dır. Bütün toplantıları bu konuya yönelik olmuştur. Barışçı çözüm yollarını Yahudilere kendileri teklif etmiştir. Filistin'deki Yahudi varlığını tartışamaz olmuşlardır. Aksine Filistinlilerin devlet kurmaları için Batı şerianın geri verilmesini istemeye başlamışlardır. Ve savaşta Araplara Allah'ın yardımı yetti. Dipnot Yazar bu tabiri Araplarla istihza mahiyetinde kullanmıştır. Bu tabir yenik düşen kafirlere karşı Allah'ın inananlara savaşta yardımının yettiğini belirten Ahzab Suresi 25. ayette geçmektedir. Çağımız bu felaketleri görmüştür. Rezillik içerisinde teslim olma felaketini, Arap liderlerinin ve birçok Arap halklarının İsrail'in yenilemez olduğuna ve Arapların galip gelemeyeceklerine inanmaları felaketini. Bu durumlarıyla Araplar tamamen İslam öncesi Evs ve Hazreç Araplarına benzemektedirler. Onların zamanında Medine'deki Yahudiler Arapları tehdit ederek kendisine ittiba edeceğimiz peygamberin gelmesi yaklaştı. Onun önderliğinde Ad ve İrem kavimlerinin öldürüldüğü gibi sizi öldüreceğiz diyorlardı. Araplar da Yahudilerin hükmünü kabul ederek onlarla anlaşmak için can atıp yarışıyorlardı. İşte bugünkü Araplar da onlar gibidir. Geçmişte Yahudi korkusu Arapları sarmıştı. Çünkü ilim ve silaha sahiptiler. Medine'deki Arapların silahları bile Yahudi yapısıydı. Onlarla nasıl savaşabilirlerdi? Dinleri ve inançlarını yitirmiş olan günümüz Araplarını da Yahudi korkusu yiyip bitirmiştir. Çünkü Yahudiler ilim ve silah sahibidirler. Yahudilerin bugünkü ilimleri beşeri ilimdir. Silahları da batı yapısı veya yerlidir. Geçmişteki Yahudi korkusunun aynısı bugün de vardır. Nefisler ve özellikleri değişime uğramamıştır. Geçmişte Yahudiler, Arap varlığını, kendi aralarından gönderilecek olan ve gelmesi çok yakın olan bir peygamberle tehdit etmekteydiler. Araplar da bu peygamberin gelip kendilerini yok edeceği günü bekliyorlardı ve Yahudilerin ilk kitap ehli olduklarını, Tevrat adında bir kitapları olduğunu biliyorlardı. Fakat gönderilen peygamberi Araplar kabullenip onun arkasından gidince, kendilerinin Ad ve İrem kavimleri gibi Yahudileri öldüreceklerini anladılar. Onun için peygamberle karşılaştıklarında, bu Yahudilerin kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamberdir. Sizden önce ona tabi olmasınlar diyerek, Yahudilerden önce bu peygambere tabi olup ona inandılar. Yahudiler bu peygambere tabi olmadıkları sürece hezimete uğrayacaklarını biliyorlardı. Buna rağmen peygamberi reddettiler. Taassub ve kimlerinden dolayı İslam'a girmeyi reddettiklerini kabın olayında görmekteyiz. Yahudiler kaybedecekleri bir savaşa girdiklerini ve kendilerini ölüme topluca atsalar dahi Peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı yenemeyeceklerini biliyorlardı. İşte günümüzün Arapları da eğer bu peygambere ve bu dine yeniden döner ve savaşa girerlerse Yahudilerin özellikleri tekrar ortaya çıkacak, Kureyza, Nadir ve Kaynuka oğullarında olduğu gibi korkaklık ve alçaklıkları tüm çıplaklığıyla belirleyecektir. Dengelemede yeni olan şey etkinlik faktörünün henüz ortaya çıkmamış olmasıdır. Yahudiler Araplara karşı savaşmıştır fakat henüz Müslümanlara karşı savaşmamışlardır. Müslümanlara karşı savaştıklarında Yahudilerin gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağı kuşkusuzdur. Yahudilerin son girişimleri müttefiklerinden biri olan Ebi Lübabe İbn Münzir yoluyla Muhammed Aleyhisselam'ın kendileri hakkındaki hükmünü öğrenmekti. Resulullah Aleyhisselam, Ebi Lübabe'ye Yahudilerin yanına gitmesi için izin verdi. Yahudiler, Ebi Lübabe'ye danışarak Muhammed'in kendileri hakkındaki hükmünün ne olduğunu sordular. O da bu hükmün ölüm olduğunu belirtti. Bu karar üzerine Yahudilerin üç ayrı davranışını görüyoruz. Yahudilerden bazıları geceleyin Müslümanların yanlarına kaçarak Müslüman oldular ve bu suretle mallarını ve canlarını muhafaza ettiler. Aynı zamanda içlerinden iyilik gözeten şerefli bir insan çıkıp Yahudilerin Resulullah Aleyhisselam'la olan anlaşmalarını bozmaları üzerine Muhammed'e kesinlikle kardeşlik yapamam diyerek Yahudileri terk etti ve Resulullah Aleyhisselam'ın bekçisi olan Muhammed İbni Mesleme'ye uğradı. İbn Mesleme, Allah'ım sen beni böyle cömert kişilerin sırlarını öğrenmekten mahrum etme diyerek onu gülümseyerek karşıladı. Daha sonra bu kişi o bölgeyi terk etti. Hiç kimse bu kişinin nereye yöneldiğini bilmiyordu. Resulullah Aleyhisselam o kişi hakkında ''Allah bu adamı vefakarlığı yüzünden kurtarmıştır.'' buyurmuştur. Yahudilerden geri kalanların son teslim oluşlarıysa şöyledir. Yahudiler sabah olunca Resulullah'ın hükmü altına girdiler. Bunun üzerine evsliler hemen atılarak ''Ey Allah'ın elçisi.'' Bunlar Hazrece karşı bizim dostlarımızdılar. Dün kardeşlerimizin dostlarına nasıl davrandığın malumdur dediler. Dipnot Burada Abdullah İbni Ubey'in Kaynuka oğulları için merhamet talep etmesi ve bu talebinin Resulullah Aleyhisselam tarafından kabul edilmesine işaret etmişlerdir. Evsillerin bu sözlerinden sonra Resulullah Aleyhisselam onlara Ey Evs halkı! ''Onlar hakkında sizin aranızdan bir kişinin hüküm vermesine razı olur musunuz?'' diye sordu. ''Razı oluruz.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Onlar hakkında hüküm verecek olan kişi Saad İbni Muaz'dır.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, Saad Radiyallahu Anh'i Kureyza oğulları hakkında hüküm vermek için hakem tayin ettikten sonra, Eusliler Saad Radiyallahu Anh'in yanına gelerek, Deriden bir yastığa dayamak suretiyle kendisini bir merkebe bindirerek Resulullah Aleyhisselam'a yöneldiler. Dipnot Bu sırada Saad İbni Muaz radıyallahu anh, Hendek gazvesinde aldığı bir yaradan dolayı Medine mescidinde bir çadırda Gufaroğullarından birinin karısı olan Refide kadın tarafından tedavi edilmekteydi. Saad radıyallahu anh, yapılı ve yakışıklı bir adamdı. Evsliler kendisine, ''Ey Eba Amr, dostların hakkında iyi hüküm ver ve onlara iyilikte bulun. Resulullah Aleyhisselam seni onlara iyilik yapman için hakem tayin etti.'' diyorlardı. Bu şekildeki konuşmalarını artırdıklarında Saad radıyallahu anh onlara, Saad için Allah yolunda kınayanların kınamasından çekinmemesinin vakti geldi.'' dedi. Bunun üzerine, Sa'd'ın kavminden bazıları yanından ayrılarak Abdüleşher oğullarının yurduna gittiler ve Kureyza oğullarına Sa'd henüz kendilerine ulaşmadan ondan duymuş oldukları sözü ilettiler. Sa'd radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın yanına geldiğinde Resulullah aleyhisselam ensara ''Hadi efendinize ayağa kalkınız, istikbal edip indiriniz'' dedi. Bunun üzerine ayağa kalktılar ve Sa'd'a Ey Eba Amr! Resulullah Aleyhisselam dostların hakkında hüküm vermen için seni tayin etti, dediler. Sa'd İbni Muaz radıyallahu an Onlar hakkında hüküm verdiğim zaman size Allah'ın ahdi ve misakına uymak düşer. Bunu yapacak mısınız? diye sordu. Hep birden evet dediler. Bunun üzerine Sa'd, ''Bütün burada bulunanlara ve Resulullah'ın yanında olanlara söylüyoruz.'' dedi. Sa'd'ın bu sözü Resulullah Aleyhisselam'ı yüceltmek içindi. Resulullah Aleyhisselam, ''Evet.'' diyerek Sa'd'ın sözüne devam etmesine işaret etti. Sa'd sözüne devam ederek, ''Benim onlar hakkındaki hükmüm şudur. Bunların harbeden erkekleri öldürülmeli, malları bölüşülmeli, Kadın ve çocukları da esir edilmelidir, dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Sa'd'a, Ey Saad, yedi kat göklerden gelen Allah'ın hükmüyle hükmettin, buyurdu. İbn-i İshak diyor ki, Sonra Yahudiler indirildiler. Resulullah Aleyhisselam onları, Medine'de Neccaroğullarından Bint-ül Haris adında bir kadının evine hapsetti. Resulullah Aleyhisselam, Bugün de Medine'nin çarşısı olan Medine çarşısına çıktı ve burada hendekler kazdırttı. Sonra Yahudiler buraya birer birer getirilerek boyunları vuruldu. Aralarında Huyey İbni Ahtab ve Kâb İbni Esed gibi Yahudi liderler de vardı. Sayıları altı veya yedi yüz civarındaydı. Bazıları ise boynu vurulan Yahudilerin sekiz veya dokuz yüz civarında olduklarını söylemekteydi. Yahudiler birer birer boyunları vurulmak üzere Resulullah Aleyhisselam'a götürülürken Kâb İbni Esed'e Ey Kâb! Bize ne yapacak dersin? diye sordular. Kâb! Hiçbir yerde akıllı olmayacak mısınız? Sizleri çağıran kişinin çağırmaya devam ettiğini ve içinizden gidenlerin geri dönmediklerini görmüyor musunuz? Allah'ın adına yemin ederim ki ''Bu ölümden başka bir şey değildir.'' dedi. Yahudilerin bu şekilde teker teker boyunlarının vurulmasına devam edildi. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a Allah düşmanı Huyey ibni Ahtab getirildi. Üzerinde astarlı bir elbise vardı. Bunun üzerinden bir palan vurulmuş ve ellerini kullanarak ondan kurtulmaması için her tarafından sıkıca bağlanmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın önüne getirildiğinde ona bakarak, Allah'ın adına yemin ederim ki sana düşman olduğumdan dolayı nefsimi hiçbir zaman yermedim. Fakat kim Allah'a karşı gelirse yardımsız bırakılır dedi. Sonra orada bulunan insanlara dönerek, Ey insanlar! Allah'ın emrinde bir beyis yoktur. ''Bu Allah'ın İsrail oğullarına yazmış olduğu yazı, kader ve kıyasıya savaştır.'' dedi. Sonra oturdu ve boynu vuruldu. İbn-i diyor ki, ''Sonra Resulullah Aleyhisselam, Kureyza oğullarının mallarını, kadınlarını ve çocuklarını Müslümanların arasında pay etti. O günkü ganimetin iki kısmının savaş atlarına, iki kısmının da savaşçılara ayrıldığını ve beşte birinin ise çıkarıldığını bilmekteyim. Her süvariye üç pay düşmekteydi. Bunun iki payı atı için, bir payı da kendisi içindi. Atı olmayan piyadelere ise bir pay düşmekteydi. Kureyza oğulları günündeki süvari sayısı otuz altıydı. Bunlara düşen ilk ganimet iki kısımdı ve ganimetin beşte biri çıkarılmıştı. Bu ganimet... O sene ve ondan önceki seneler için verilmişti. Sonra Resulullah Aleyhisselam, Abdüleşhel oğullarının kardeşi Saad İbni Zeyd El Ensari'yi, Kureyza oğullarının çocuklarıyla Necid'e gönderdi. Bunlar verilerek karşılığında silah ve savaş atları satın alındı. Yahudiler, liderleri Kâb İbni Esed'in bütün görüşlerini reddederek, Resulullah Aleyhisselam'ın hükmü altına girdiler. Akıbetlerinin kendisiyle ahdi bozmuş oldukları kişinin elinden olmasına karar verdiler. İçlerinde ufak da olsa Resulullah Aleyhisselam'ın kendilerini affedeceğine dair bir ümitleri vardı. Veya Abdullah İbni Ubey'in müttefiklerinden olan Kaynuka oğullarına yaptığı gibi evsinde kendilerini himaye edeceklerini umuyorlardı. Yahudiler... Eski müttefikleri olan Evse, cahiliye duygularının hakim olacağını ve en azından hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Evsliler, Abdullah İbni Ubey'in yaptığı gibi koruma haklarını talep ettiler. Evsin de, hazrecinde de değerleri birdi fakat yönetimin itticahıyla yönetilenlerin itticahı değişikti. Resulullah Aleyhisselam böyle zor bir durum karşısında nasıl davranabilirdi? Yahudilerin tümünü öldürmek suretiyle meseleyi kökünden halledebilirdi. Fakat Evs'ten olan askerlerinin duygularına darbe vurmak istemiyordu. Onun için şu çözüm yolunu seçti ve "Ey Evs halkı, onlar hakkında sizin aranızdan bir kişinin hüküm vermesine razı olur musunuz?" diye sordu. "Evet, razı oluruz." dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam onlar hakkında hüküm verecek olan kişi Saad İbni Muaz'dır dedi. Bu şekilde iki gruba da eşit davranılmış oldu. Kaynuka oğulları hakkında Hazret liderlerinden ve Kaynuka oğullarının dostlarından olan Abdullah İbni Ubey hüküm vermişti. Kureyza oğulları hakkında da Evsin lideri Saad İbni Muaz radıyallahu an hüküm verecekti. Hikmetle hareket eden bir yönetici kadro daima gençlerinin duygularına darbe vurmaktan çekinir ve onların kanaatlerini temsil etmeye gayret eder. Hatta isteklerini yerine getirmeye çalışır. Yöneticilerin istekleri yönetilenlerin istekleriyle çatıştığı zaman yöneticiler bu çatışma ortamını hafifletecek rahat bir çözüme muhtaçtırlar. Yönetici kadronun askerleri onlardır ve onlar vasıtasıyla savaşırlar. Kuvvet ve başarılarının sırrı onlarda gizlidir. Onlara ne kadar değer ve itibar verirlerse, saflarını o kadar pekiştirirler. Hatta Resulullah Aleyhisselam bu savaşta, İslam safında bulunan her ferdin istek ve arzusunu gözetmiştir. Yahudilerden bir adam, Resulullah Aleyhisselam'ın sözcüsü olan Sabit İbni Kaysa bir iyilik yapmıştı. Sabit, Resulullah Aleyhisselam'dan bu adamın ölümden korunmasını istedi. Resulullah Aleyhisselam bunu kabul etti. Fakat bu adam affedilip malının, ailesinin ve çocuklarının kendisine verilmesinden sonra sabite, ''Ey sabit, sana yapmış olduğum iyiliğe karşılık beni öldürülen milletime kavuşturmanı istiyorum. Allah'a yemin ederim ki bunların ölümünden sonra yaşamanın hiçbir hayrı yoktur.'' diyerek ölümü tercih etti. Resulullah Aleyhisselam Müslümanlardan bir kadının da değerini gözeterek onun Ey Allah'ın peygamberi Anam ve babam sana feda olsun Rufa'yı bana hibe et Çünkü o namaz kılıp deve eti yiyeceğini iddia etti diyerek Rufa'a İbni Samuel'i istediğinde onu o kadına hibe etti Ve bu Müslüman kadının sayesinde Rufa'nın hayatı kurtuldu Dahi bir yönetici kadro askerlerinden bazılarının görüşlerine ters düşse dahi, askerlerinin kendi görüşlerinin takdir ve ihtiramla karşılandığından mutmain olmalarını sağlayacak vesilelerden yoksun kalmaz. Yönetici kadro bunu gerçekleştirirken planını bozmaz fakat askerlerinin isteklerini de aşmaz. Aksine, görüşlerinin ehemmiyeti ve uygunluğu hakkındaki kanaat ve duygularını muhafaza etmeye çalışır. Tabanın itaat etmek zorunda olduğu doğrudur. Fakat aynı zamanda tabanla yönetim arasındaki alakanın sadece dinleyip itaat etmek olmadığı da doğrudur. Aksine bu alakanın temeli sevgi, güven ve fedakarlıktır. Bunun içindir ki Resulullah Aleyhisselam hadisinde bu ümmetin emirlerinin en hayırlılarını sevgi yoluyla belirtmiştir. İnananların en hayırlısı sizin kendilerini sevdiğiniz ve kendilerinin de sizi sevdiği, kendilerine duacı olduğunuz ve kendilerinin de sizlere duacı olduğu kişilerdir. İnananlarınızın en şerlileri de kendilerine buuz ettiğiniz ve kendilerinin de sizlere lanet ettiği kimselerdir.'' buyurmuştur. İslami Hareket'in yönetici kadrosunun bu manayı idrak edip onun çerçevesinde çalışmaya ne kadar da ihtiyacı var. Bundan sonra hüküm Saad İbni Muazın'dı. Resulullah Aleyhisselam, Müslüman cemaatin liderlerini gözetiyor ve onlara büyük önem veriyordu. Saad, Refide'nin çadırında yaralı olarak yatmaktaydı. Resulullah Aleyhisselam Saad'ın görüşünü almadan kendi kararını uygulayabilirdi. Fakat büyük komutanın bu ümmetin liderlerine gösterdiği cömertlik çok yüceydi. Saad gelmeden onun eski dostları hakkında hüküm vermemişti. Hatta herkesi bu lideri yüceltmeye yöneltmiş ve Efendiniz için ayağa kalkın demişti. Onlar da ayağa kalkmışlardı. Ve Sad'ın sırası gelmişti. Resulullah Aleyhisselam, Sad'ın kararı konusunda mutma indi. Yapacağı seçimden emindi. Onun, Allah ve Resulullah sevgisinin derecesini biliyordu. Bu sevgi, onu cahiliye bağnazlığından ve nefse uymaktan alıkoymak için yeterliydi. Bunun için halkının bütün ısrarlarına rağmen o, Sa'd için Allah yolunda kınayanların kınamasından çekinmemenin vakti geldi, dedi. Hatta Saad'ın Kureyza oğulları Yahudileriyle bir hesabı da vardı. Yahudiler onu küfür ve kötü sözlerle karşılamışlardı. O da Resulullah Aleyhisselam'la yaptıkları anlaşmayı hatırlatınca kendisiyle alay etmişlerdi. Yahudilerden birinin kalleşçe attığı ok, kendisine isabet ettiğinde Rabbine uzun uzun, Kureyza oğullarından aldığım yara iyileşmeden benim canımı alma diye niyaz etmişti. İşte onlar hakkında verilecek hüküm şimdi ona kalmıştı. Önce kendi halkından sonra da muhacirlerden hükmüne uyuyacaklarına dair söz aldı ve kalleşlikleri, ihanetleri dolayısıyla Yahudilerin öldürülmesi hükmünü verdi. Savaşın niteliklerini, geniş perspektifli hedeflerini en iyi anlayan kişiler, savaş ortamında yaşayan yöneticilerdir. Bundan dolayı Sa'd radıyallahu anh'in görüşünün tamamen Resulullah aleyhisselamın görüşüne uygun olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisi de duruma gizli olan yönleriyle vakıftılar. Evse gelince onlar sadece şereflerini ve şeref yönünden Hazreç'le denk olduklarını idrak ediyorlardı bütün evsin bu şekilde olduğunu değil, bu şekilde düşünenlerin evsin içinde en kuvvetli akım olduğunu söylüyoruz. Fakat neticede tam olarak tavırlarını belirleyen kişi, Efendileri Saad İbni Muaz radıyallahu anh'ti. Bu durum bizleri şu sözü söylemeye itiyor. Yüksek kademede bulunan yönetici kadronun, askerlerine inebilmesi için bir yol teşkil eden orta kademedeki yöneticilere tam olarak güven vermeleri, ve bunu onların üzerinde uygulamaları gerekir. Yüksek kademedeki yönetici kadro, orta kademedeki yöneticileri ikna edemezse, askerlerinin kalplerine ulaşamaz ve netice olarak, iki grup arasındaki uçurum gittikçe büyür ve saflar parça parça dağılmaya, orta kademe yöneticileri etrafında odaklaşmaya başlar. Böylece yönetici kadro ve planlarının karşısında tehlikeli bir engel teşkil eder.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 Keskin görüşüyle bu korkunç akıbeti anlamıştı. Onlara ısrarla nasihat etmiş fakat nasihatinin mahiyetini dinletememişti. Şimdi ise aradan bir gün geçmiş, kuşluk vakti gelmişti. İşte erkekleri kesiliyor, malları ve kadınları pay ediliyordu. Sonra Kur'an-ı Kerim'in, Size bir peygamber nefsinizin hoşlanmadığı bir şey getirdikçe büyüklük taslayarak, bir kısmını yalanlayıp bir kısmını öldürür müsünüz? Bakara 87 şeklinde özelliklerini belirttiği, bütün Yahudi nesillerinin mayasını sembolize eden ihanet ve kalleşlik lideri Huyey İbni Ahtap geliyor. Huyey İbni Ahtap nasibinin ne olacağını işin başından beri biliyordu. Allah'a ve onun elçisine karşı savaşıyordu. Aynı zamanda Muhammed Aleyhisselam'ın hak üzere olduğunu da biliyordu. Fakat cahiliye inadından bir türlü vazgeçemiyordu. Ebu Cehil, Abdümenaf oğullarının kendisine üstünlük sağlamamaları için imanı reddetmişti. Huyey de İsmail oğullarının kendisini geçmemeleri için imanı reddediyordu. Onlar cariye Hacer'in çocuklarıydı. İşte bu karakinden, kör tuzaktan, Allah'a ve onun elçisine karşı savaşmaktan hiçbir zaman kurtulamadı. Allah'ın adına yemin ederim ki, sana düşman olmaktan nefsimi hiçbir zaman kınamadım, diyordu. Kininin dininden daha büyük olduğunu biliyordu. Allah'a ve O'nun elçisine karşı savaştığını biliyordu. Fakat kim Allah'a karşı gelirse, o kişiden yardım kesilir ve rezil olur. Şunlar Ebu Cehil'in sözleridir. ''Bana haber verin, zafer kimindir?'' diyor. Cevap olarak ''Allah'ındır ve O'nun elçisinindir. Allah seni küçük düşürüp hüsrana uğratmıştır.'' deniliyor. O da ''Ben öldürmekte olduğunuz en büyük bir başkan değil miyim?'' diyor. O milletinin başkanıdır, reisidir. Öldürülmekte olan Mekke meydanlarının efendisidir. Gözleriyle rezil olduğunu gördüğü halde kinini unutmuyordu. Şiravun bile ondan daha hayırlıdır. Çünkü boğulacağını anladığında İsrailoğullarının inanmış olduğuna ben de inandım diyebilmiştir. İşte günümüzde de bu Yahudi mayası yeniden ufukları kaplıyor ve binlerce hadisenin arasında şu hadiseyle oldukça belirliyor. 1967 yılı Haziran Harbi'nde Şam'da münafıklardan biri kalkarak Emevi Camii'nin minberinden bir hutbe okuyor. Bu hutbe radyodan yayınlanıyor. Münafık Hoca, Resulullah Aleyhisselam'ın hadisini şu sözleriyle tahrif ediyor. Araplarla Yahudiler arasında kanlı bir harp olmadıkça ve Araplar Yahudileri öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Bu savaşta taşlar ve ağaçlar dile gelip Ey Arap! Ey Allah'ın kulu! Arkanda bir Yahudi gizlidir. Gel ve onu öldür diyeceklerdir. Sadece Ferkad ismindeki ağaç dile gelmeyecektir ki bu ağaç Yahudi ağaçlarındandır. Ertesi günde aynı konuyu İsrail Radyosu ele alıyor, münafık hocanın tahrif ettiği hadisi düzelterek asıl rivayeti ona hatırlatıyor. Müslümanlarla Yahudiler arasında kanlı bir harp olmadıkça ve Müslümanlar Yahudileri öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Hatta Yahudiler taş ve ağaçların arkasına saklansa taş ve ağaçlar dile gelerek ''Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkandaki Yahudidir, gel onu da öldür.'' diyeceklerdir. Sadece Ferkat ismindeki ağaç dile gelmeyecektir ki bu ağaç Yahudi ağaçlarındandır. Bu hadisin bizi ilgilendiren tarafı Yahudilerin veya en azından yönetici kadrolarının kötü akıbetlerini bilmeleridir. Müslümanların zafere ulaşacağını bilmeleridir. Fakat aynı zamanda onlar, İslam'dan ve inançtan soyutlanmış Araplara karşı savaştıklarından emindirler. Ve böyle bir durumda, güçlerini sarf ederek iyi planlar yaptıklarında galip geleceklerini bilmektedirler. Çünkü onlar, Müslümanlarla savaştıklarında hezimete uğrayacaklardır. Buna rağmen savaşarak, liderleri Huye'in dediği gibi, Allah'ın emrinde bir beyis yoktur. Bu Allah'ın İsrailoğullarına yazmış olduğu yazı kader ve kıyasıya bir savaştır diyeceklerdir. Fakat şu anda Allah Teala'nın onlar hakkında kendi dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmayacaklardır. Ve güçleri yeterse dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşa devam ederler dediği gibi Yahudiler savaşa devam etmekte ve gerçek savaşın henüz vuku bulmadığını da bilmektedirler. Yahudiler savaşta şiddetle mukabele gördükleri zaman, bunun arkasında gerçek Müslümanlar vardır. Bunlar şahsi kahramanlık örnekleridir. Ve işte bugün Arapların hepsinin Yahudilere barış ilan ettiklerini ve Yahudilerden sulh talep ettiklerini görüyoruz. İnşallah Allah'ın mümin kullarına zafer vaat ettiği, mübarek Filistin topraklarındaki Yahudilerin sonu da Kureyza oğulları Yahudilerinin sonu gibi olur. Kureyza oğullarının silahları ve malları da ganimet olarak alınmıştı. Makrizi, İmta'ul Esma adlı kitabında diyor ki Kalelerinde bulunan silah, eşya ve elbiselerin tümü toplandı. Tam 1500 kılıç, 300 zırh, 1000 mızrak, 1500 kalkan bırakmışlardı. Bunun yanında büyük eşyalar çok miktarda kapkacak ve bol miktarda içki bulunmuştu. İçkiler dökülmüştü. Ayrıca birkaç tane yük devesi ve çok sayıda davar bulunmuş, bunların hepsi bir araya toplanmıştır. Resulullah Aleyhisselam bununla yetinmemiş ve Kureyza oğullarının çocukları karşılığında Necid'den silah ve savaş atları satın almıştır. Bu savaş Müslümanlara çok büyük bir güç sağlamış ve Yahudilere karşı ezici bir üstünlük elde edilmiştir. Müslümanlarla beraber 6 sene süren tedirgin bir yaşantıdan sonra Medine'deki Yahudi varlığı sona erdirilmiştir. İşte Huyey İbni Ahtap'tan sonra Nadir oğullarının lideri olan Hayber'de kalıp Kureyza oğullarının kılıçtan geçirilmesi haberini sabırla karşılayan Selam İbni Mikşam şöyle demiştir. Bütün bunlar Huyey İbni Ahtab'ın işidir, onun yüzündendir. Hicaz'da artık Yahudilik kalmamıştır. Fakat Yahudiler hakkında verilen bu adil hüküm, nefsi bir gazap veya insanlığa ihanet mahiyetinde değildi. Resulullah Aleyhisselam, duruma kin ve intikam duygularının hakim olmamasına özellikle önem göstermiştir. Nebbaş İbni Kays'ı öldürmesi için çekip getiren kişi, ona vurarak burnunu kanatmıştı. Resulullah Aleyhisselam bu kişiye, ''Niçin bunu yaptın? Kılıç yeterli değil miydi?'' diye çıkıştı. Sonra, ''Onlardan olan esirlere iyi davranın, kendilerini dinlendirip su verin, güneşin ve silahın sıcağına maruz bırakmayın.'' dedi. O günde sıcak bir gündü. Müslümanlar esirleri dinlendirip onlara su verdiler ve yemek yedirdiler. Hava serinlediğinde Resulullah aleyhisselam onlardan arta kalanlara ölüm hükmünü uyguladı. Bu davranış insanın insanlığa hürmet eden peygamberin yüceliğindendir. Söz konusu kişi Allah'ın hakkında ölüm hükmü vermiş olduğu bir Yahudi de olsa bu davranış değişmemiştir. Günümüzde ise Müslüman diye isimlendirilenlerin hapishanelerinin zindanlarında yapılan işkence çeşitleri açlık, İhanet ve baskının dehşetinden yeni doğmuş çocukların bile saçları ağarmaktadır. Bu insanın hürmetine ihanettir, onu toprağa bulaştırmaktır. Canavarların bile yapamayacakları bir şekilde insanlara yudum yudum azabı tattırmaktır. Seyyid Kutub'un radıyallahu an dediği gibi, canavarlar insanın bazı parçalarını yerler fakat bunlar işkenceden zevk almaktadırlar. İslam'a gelince insana insan olması itibariyle hürmet etmekte ve hak ettiği zaman gazap, kin ve intikam duyguları karışmaksızın onu cezalandırmakta ve insana çoğu zaman hak ettiğinden iyisini vermektedir. Dönemecin sonunda karşımıza çıkan Evsin, Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine yedi kat göklerden gelen Allah'ın hükmüyle hükmettin dediği, Efendileri Saad radıyallahu anh'in kararına karşı takındıkları uyumlu tavır ve uygulamada girdikleri yarıştır. Saad radıyallahu an kararını verdikten sonra Evs'in ikinci efendisi Usayd İbni Hudayr radıyallahu an gelip Ey Allah'ın elçisi Yahudileri Evs evlerinden hiçbir ev bırakmaksızın hepsine dağıttım dedi. Bu şekilde Yahudiler Ensar'ın evlerine dağıtıldıktan sonra öldürüldüler. Sa'd radıyallahu anh de bu kararın doğru ve hayırlı bir karar olduğunu belirterek, evsten hiçbir kimse hayırlı olan bir karara karşı hoşnutsuzluk göstermemiştir. Kim bu kararı hoş karşılamazsa Allah'ı razı etmemiş olur.'' dedi. Böylece Medine'de Yahudilik sona erdi. Ve Kaynuka, Nadir ve Kureyza Yahudilerinden her grup yaptıkları amellere göre cezalandırıldılar. Bu hükmün bize vermiş olduğu şey, hareketleri kısıtlayıcı etkenler olmaksızın yönetici kadronun, düşmana karşı davranışında savaşın şartları, Müslümanların imkanları ve düşmanın cürmünü göz önüne almak suretiyle tam bir hürriyete sahip olmasıdır. Ta ki allah Teala Müslümanlara, düşmanlarına karşı açık bir zafer nasip etsin. Onlar Müslüman olana kadar savaşmaya çağrılacaksınız.